Uluslararası basına şansları 2008 İran yılı diyor. İran uzun yıllardır tehdit altında. Amerikan basını yıllardır dünya kamuoyunu İran'a karşı bir askeri operasyon için hazırlıyor. 16 Amerikan istihbarat teşkilatı İran'da nükleer silah olmadığı sonucuna vardı ama tehditler durmuyor. İran'a askeri müdahale yanı sıra başka tehditler de gündemde. Batılı örgütler İran'a yumuşak girişi tartışıyor. Yumuşak giriş basın ve televizyonlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sinema filmleriyle, müzikle, modayla gerçekleştiriliyor. Yoksul zengin arasında açılan uçurum, batının elindeki etnik kart ve baskıların yol açtığı bunalımda İran'ı yoruyor. İşte binlerce yıllık komşumuzdan son gözlemler, Tahran'da siyasiler, aydınlar ve halkın düşüncelerinden örnekler. ...makinası binlerce yıl önceye gitmişti. Geçen yıl Berlin Film Festivalinde büyük ilgi gören 300 Sparta'lı adlı filmde Barbar Pers orduları 300 Sparta'lı tarafından tarumar edilmişti. Son zamanlarda sinema, basın yayın organları İran karşıtı yayınlara hız vermişti. Bush'un Ortadoğu gezisi Batılı psikolojik harp harekatı eşliğinde gerçekleşti. George Bush Ortadoğu gezisine İsrail'den başladı. Ben Gurion havaalanında büyük güvenlik önlemleri altında... ...Buş'la kucaklaşan İsrail Cumhurbaşkanı Perez... ...şöyle konuşacaktı. Kendi özgürlüğünü kazandıktan sonra... ...başkalarına özgürlük kazandırmaktan vazgeçmeyen... ...büyük ülkenin lideri. Büyük dost George Bush. İsrail topraklarına hoş geldin. George Bush havaalanında kendisi için kurulan kürsüden... ...Perez'i yanıtladı. Burada kutsal topraklarda... Barış ve özgürlük için yeni fırsatlar görüyoruz. Görüşmelerde iki lider İran'ı konuşacaktı. İsrail'i yetkililer Amerikan Cumhurbaşkanı'na bir İran dosyası sunacaktı. Gezinin sonunda yetkililerden belirgin bir mesaj çıktı. Sünni Araplar Şii İran'la çatışacaktı. Ayrıca Arap sermayesi yeniden kazanılacaktı. Çünkü Amerikan ekonomisi zordaydı. Amerika'nın en büyük bankası Citibank 18 milyar dolar zarardaydı. Dolar zor durumdaydı. Sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, dış politika hiç olmadığı kadar çıkmazdaydı. Irak ve Afganistan bataklığı Amerika'yı zorlamaktaydı. Amerika İran'da yeni bir cephe açmalıydı. Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika İran'a demokrasi götürmeli, kazanç sağlamalıydı. 24 yıl evvel İran'ı şer ilan etmişti. Amerika, İran'ı potansiyel düşman olarak ünitelemişti. İran İslam Cumhuriyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin'e tehdidi nasıl algıladıklarını sordum. 2008 yılında İran yılı olduğu söyleniyor. Amerika, İran'ı bombalamaktan evet, evet. söz ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu bir blöf mü sizce? Bu bir biz ciddi bir tehdit algılamıyoruz. Amerika'nın tavrı kendi özel durumundan kaynaklanıyor. Afganistan'da ve Irak'ta bir batağa saplanmış durumdalar. Yeni bir krizi ne iç ne dış kamuoyuna anlatamazlar. Amerika 4 yıl boyunca İran'ı nükleer silah üretimiyle suçlamıştı. Ama geçenlerde bu iddia Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından yalanlandı. Amerikan Ulusal İstihbarat Konseyi CIA dahil 16 Amerikan İstihbarat Örgütü'nden oluşmaktaydı ve 3 Aralık 2007'de İran'ın nükleer niyetleri ve yetenekleri adlı bir rapor yayınladı. Raporda şu sözler yer almaktaydı. İran nükleer silah üretimini durdurmuştur ve hali hazırda nükleer silaha sahip değildir. Rapora ilk tepki İsrail'den geldi. Amerikan Ulusal istihbaratı raporlarında ne yazmış olursa olsun, İran'ın bir tehdit olduğunu büyük dost George Bush'a anlattık. Sıra medyadaydı. Çelişkili görüşler ortaya serildi. Guardian Newsweek National Review, Wall Street, istihbarat raporlarından sonra İran'a askeri operasyonun zora girdiğinden dem vurdu. Ayrıca Irak bataklığı Amerika'yı zorlamaktaydı. Profesör Hasan Abbasi, Batının mesnetsiz tehditlerine alışkınız diyordu. Amerika 2004'ten 2008'e kadar her yıl İran'a saldıracağına dair iddialarda bulundu. Bu sadece bir tehdittir. Avrupa parlamentosu dönem dönem İran'a geliyor, heyetler gönderiyor. Geçen sonbaharda İsviçre parlamentosundan bir heyet gelmişti. Heyetten biri bir mülakatında bize, sorun nükleer faaliyetleriniz falan değil. Sorun, oturup İsrail'le onu tanıma noktasında müzakere etmemeniz dedi. TV Genel Müdürü Doktor Sarafraz sorun Amerika'nın isteklerine boyun eğmememiz demişti. Amerika ben bir süper gücüm ben ne dersem kabul edeceksin diyor. İran'da ben bağımsız bir ülkeyim diyor. İşte batıyla Amerika ile Avrupa ile aramızda olan biten bu. İran Orta Doğu'nun kalbiydi. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biriydi. Dünyanın petrol rezervlerinde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci sırada, dünyanın Rusya'dan sonra en fazla doğalgaz üreten ülkesiydi. 29 yıl önce Amerika ve İsrail'i diplomatik olarak tanımayacağını ilan etmişti. Avrupa'nın büyük ülkeleri İran'a bir askeri operasyon yerine içerideki reformcuların desteklenmesini öneriyordu. Rejim bu yolla yumuşatılabilirdi. Hükümet sözcüsü Hüseyin'e yumuşak müdahaleyi soruyor. Softer, you know what they call it, especially George Soros. Yumuşak devrimi sormak istiyorum. George Soros turuncu devrim diye intiliyor bunu. Devrimle hükümetleri değiştiriyorlar. Televizyonlarımıza, üniversitelerimize giriyorlar. Kültürümüzü değiştiriyorlar. Bizim ülkemizde, Türkiye gibi ülkelerde ve bütün Orta Doğu'da yumuşak bir girişi planlıyorlar. Demokrasi ve insan hakları ağzlarından düşmüyor. Bu yumuşak zehirle nasıl mücadele ediyorsunuz? Başta İran olmak üzere birçok İslam ülkesi Batı ülkelerinin kültürel saldırısı karşısında bulunuyor. Onlar daha çok ülkenin gençlerine yönelik çalışıyorlar. Tavassutu radyo televizyon. Kendi kültürlerini dayatıyorlar, bunu da muhtelif vasıtalarla, medyayla, televizyonla, sinemayla, bazı sivil kuruluşların faaliyetleriyle aşılamaya çalışıyorlar. Tüm kitle iletişim araçları İran'a karşı kullanılacaktı. Kitleleri etkileyen en önemli araçlardan biri sinemaydı. Ünlü 300 İspartalı filmi İsrail'in Lübnan'da aldığı yenilginin hemen ardından yapıldı. Nükleer silahlara sahip koca İsrail ordusu bir avuç Hizbullah tarafından geri püskürtülmüştü. 300 İspartalı bu yenilgiye Hollywood'dan bir cevaptı de iyi eğitilmiş 300 İspartalı yani antik Yunanlı asker 2,5 milyon Persliği darmadağın ediyordu. Filme göre Pers İmparatorluğu'nun yenilgisi tüm medeni dünyayı yani batıyı birleştiriyordu. Ayrıca Perslerin yenilgisiyle dünya demokrasiyle tanışıyordu. Senaryo İran'ın kurucuları Perslerin barbar ve cahil olduğunu, koca ordularının beş para etmediğini vurguluyordu. Batılı halkların temelini oluşturan Yunanlılarsa cesur ve asildiler. Bir tanesi ordulara bedeldi. Batı basını haftalarca 300 İsparta'dan bahsetti. Tüm dünya gençleri bu filmle tarih hakkında fikir edindi. İşte propaganda makinesi bu demekti. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Nejat Batı medyasının taktiklerine dikkat çekiyor. Batı medyası şimdi de işgalcileri kurtarıcı, mazlum halkları terörist olarak gösteriyor. Tüm dünyada televizyon en etkili araçlardan biriydi. Dünya halkları haberleri belli başlı batılı haber ajanslarından alıyordu. İran üzerine gelen propaganda makinesine aynı yöntemle cevap verecekti. Son iki yıldır günde 24 saat İngilizce ve Arapça yayın yapan televizyon kanallarını uydu üzerinden devreye sokmuştu. Press Televizyon bunlardan en önemlisiydi. Press TV Genel Müdürü Doktor Muhammed Sarafraz basının gücünü konuşuyoruz. ...bir sabah CNN'in tüm dünyaya yalan bir haberi nasıl servis ettiğini anlatıyor. Bu yalan haberlere bir örnekti. CNN, İran donanmasının Amerikan donanmasına ait gemileri taciz ettiğini görüntülerle dünyaya duyurdu. Böyle bir durum yoktu. Daha sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay, tesadüf bu ya tam da Bush'un Orta Doğu gezisi öncesinde... İran devrim muhafızlarına ait 5 tekme, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 gemiyi taciz ediyor. Görüntüler özel bir şekilde montajlanıyor ve İran kınanıyor. Aynı gün içinde görüntülerin asılları ortaya çıkıyor ve tacizin söz konusu olmadığı anlaşılıyor. 24 saat Arapça yayın yapan El Alem televizyonu yetkilisi Hasan Abedini, hedef ülkelerin imajıyla oynanıyor, diyor. Ne, worship, ne Batılı gazeteciler gerçekleri yansıtmıyorlar. Batının elindeki haber ajansları ve kitle iletişim araçları İran'ı sürekli bombardımana tutuyorlar. İran'la ilgili tüm haberler karanlık bir imajı yansıtır. Amerika'da bile izleyiciler artık bu haberlerin fabrikasyon olduğunun farkına varmaya başladılar. Artık insanlar hikayenin hep tek tarafının onlara aktarıldığının farkına vardılar. İran'ın karanlık imajının yayılmasında kadının kullanıldığını söylüyorum. Gerek şeriat mahkemeleri kararları, gerekse kırbaçlanan kadınlar bu imajı kuvvetlendirmiyor mu? Bakın burada kadınların %64'ü üniversiteye gidiyor. İran'da kadınların %64'ü üniversitede okuyor. 64% Going to university or woman in Iran. Soruyu cevaplamıyor. Ben tekrarlıyorum. Amerikan oru, Amerika ve Avrupa medyasında İran deyince kara çarşaflı kadın simge olarak kullanıyor. Bununla nasıl mücadele ediyorsunuz? Bakın, İran'da kadınlar sosyal hayatın içindedirler. Her meslek grubundalar ve çok aktifler. Aktif olanlar vardı. Genellikle ekonomik durumu iyi olanlardı. Pasteran mahallesi lüks binalarla kaplı. Onlardan birinde İranlı hanımlarla buluşmaya gidiyorum. Giysi tasarımcısı, ressam, üst düzey yönetici bir grupla sohbet ediyorum. Sitare'ye soruyorum. Batı basını özellikle İranlı kadını öne çıkarıyor. Malum ülkelerin durumu kadının durumuyla ölçülüyor. Dünya basında İran imajını nasıl buluyorsun? Bir İranlı için bu hazin bir şey. Ülkenin sürekli en kötü şekilde dünyaya yansıtılması. iyi yanının gösterilmemesi, tüm halkın kötülenmesi. Bu sizin vatanınızsa çok acıtıyor. Burada yansıtılanın dışında çok farklı bir hayat var. Sağnaz, Tebrizli bir hanım. Bana nasıl bir iş yaptığını anlatır mısın? Mesela eşin ne işle meşgul? Kocam iç mimar. Birlikte çalışıyoruz. Ben Hı. elbise tasarlıyorum. Hı. Aynı zamanda İngilizce öğretmenliği de yapıyorum. Ülkenin kuralları uyarınca yaşayan insanlar var, daha farklı yaşayanlar var. Aramızda sanatçılar, yönetmenler, ressamlar var. Elit. Anladığım kadarıyla İran'ın elit kesimi halktan çok farklı yaşıyor. Azade Avrupa'da da sergiler açmış genç bir ressam. Kadınları çiziyor. İnsanlar resim satın almaktan hoşlanıyorlar mı? Evet, büyük tablolar yapıyor ama pahalı değiller. Yaklaşık 400 dolara gidiyor. Bir çok satılıyor mu? Kimler alıyor mesela? Her kesimden alıyorlar. Mesela ben bir tane büromu asmak için aldım. Sana Sitare, Azade ve Haniye. Onlar meslek sahibi genç hanımlar. Üst gelir grubundan ailelere mensuplar. Tahran sokaklarında birbirinden çok farklı gelir gruplarına mensup diğerleri de var. Ana caddede bir pasajın içine giriyorum. Bol müşterili bir giysi dükkanında müşterilerin arasına karışıyorum. Azeri bir hanımla gece elbiselerini bluzları inceliyoruz. Bu giysileri nerelerde giyiyorsunuz diyorum, gülüyor. Gece giyeriz diyor. Ama gece nerede mesela? Gece, cahşınlar no, no. olsun, Toylarda, düğünlerde giyiyor. Toylarda giyiyor. Çok yani. güzel. Kameraların giremediği düğünlerde, işyerlerinin yıl sonu partilerinde... ...kadın erkek birlikte eğlendiklerini söylüyor bir başkası. Kapalı kapılar ardında kıyafet yasağı yok diyor. Yaklaşık 30 yıldır İran'dan gelen haberlerde kadın karakollarından, kıyafet polislerinden söz ediliyor. Renkli giysilerin yasaklandığı, saçının teli görünen kadınların cezalandırıldığı söyleniyor. İranlı kadınlar sadece 30 yıl önce farklı bir rejime adım attılar. Yıl 1978'di. İran, Amerika'nın desteğiyle ağır sanayide hızlı adımlar atıyordu. Öte yandan halk kan alıyordu. İşçilerin ve orta kesimin hayat ve çalışma koşulları ağırlaşmıştı. Ülkenin dört bir yanında işçiler ve öğrenciler ayaklanmaya başlamıştı. Milyonları bulan gösteriler sokakları kaplıyordu. Ordu yavaşça dağılıyordu, halk lahlanıyordu. İran'da olup bitenleri endişeyle izleyen Batı, yandaşı Şah'ı gözden çıkaracaktı. O yıllarda Amerika Dışişleri Bakanı Vance ünlü cümlesiyle basında yer alacaktı. İran'da yeni rejim ister monarşi ister İslam Cumhuriyeti olsun bizim için ikisi de bir diyecekti. İşte tam bu sırada Fransa'da sürgünde olan Ayetullah Humeyni İran'a geri dönecekti. Komünistlerin halk arasında güç kazandığı bir anda ülkedeki büyük siyasi kontrolüne geçti. İran İslam Cumhuriyeti ...1979'da kurulmuştu. İran sol bir darbeden son anda kurtulmuştu. Amerika Cumhurbaşkanı Jimmy Carter bir konuşmasında İran'da olup biteni şöyle özetliyordu. İran'da öyle bir iş becerdik ki bunu İranlılar ancak 10 sene sonra anlayacaklar. Amerika o yıllarda bugün tehdit olarak algıladığı İran'daki rejim değişikliğini desteklemişti. Amerika'nın korkulu rüyası Musaddık gibilerdi. 1950 yılında halkın büyük bir çoğunluğunun desteğiyle başbakan seçilen Musaddık, İran'ın tüm petrolün üzerinde oturan İngiliz petrol şirketlerini feshetmiş, millileştirme harekatını başlatmıştı. Sadece 3 yıl iktidarda kalabilecekti. Amerika, İngiltere ve içerideki Batı işbirlikçileri bir darbeyle Musaddık'ı devirdiler ve şaha iktidar koltuğunu hediye ettiler. O tarihten sonra batılı devletler şahane dilerse verdiler. 1967 yılında İran'a ilk nükleer reaktörü Amerikalılar teslim ettiler. Bugün kendi attıkları tohumlardan şikayetçiler. İran'daki İslami rejim bugün 29 yaşında. Batı'ya başkaldırısıyla ve kendi çıkarlarının savunusuyla dikkat çekiyor. Profesör Hasan Abbasi, İran'ın aldığı tehditleri ve bugünü şöyle değerlendiriyor. Amerikalılar da çok iyi biliyor ki askeri bir faaliyet içerisinde değiliz. Nükleer silahlanma suçlaması tamamen bir bahane. Bugün Amerika'nın bize karşı kullandığı dört bahanesi var. Birincisi, İran'ın atom silahı yaptığına dair iddialar. İkincisi, terörizmi desteklediğimize dair iddialar. Üçüncüsü, demokrasi konusundaki suçlamaları. Dördüncüsü ise, insan hakları ihlalleri yapıldığına dair iddialar. Bunlar tamamen uydurmadır, Batı'nın bahaneleridir. Irak'ı işgal etmeden önce de aynı bahaneleri kullandılar. En kuvvetli iddiaları, Nükleer konusunda. Bunun komikliği İsrail'i Lümnan karşısında düştüğü durumla ispatlandı. İsrail'in elinde 200 adet nükleer başlıklı füze vardır. Ne oldu? 3000 kişilik Hizbullah kuvveti karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü inanç nükleer güçten daha kuvvetlidir. Doğruydu. İnançlı bir milleti yıkmak zordu. Öte yandan yumuşak bombardıman İran'da büyük şehirleri sarıyordu. Profesöre soruyorum. Bir de İran yumuşak bir şekilde bombarde ediliyor. Yani kültür emper emperyalizmiyle. Ee, sokaklarda hiç görmediğimiz kadar iki sene, üç sene önce gelmiştim buraya. Görmediğimiz kadar İngilizce yazılar var. Hanımlar en e, işte Hollywood vari şekilde giyinmeye çalışıyorlar. Bu belki de bombardımandan daha tehlikeli, ne düşünüyorsunuz? Nasıl önlemler alıyorsunuz? Gostarışı <gülüyor> sahipkezindeki Amerika'yı. Doğrudur. Amerikan yaşam tarzı maalesef liberal ekonominin bir parçası. Sokaklarda, caddelerde gördüğünüz yazılar, afişler, benzeri şeyler var. Ama ne yapalım? Bunlar da liberal ekonominin gerekleri. Televizyon reklamları da böyle. Bunlara karşı tedbirler almaya çalışıyoruz. İran televizyonu Amerikan filmlerine de dizilerine de yer veriyordu. Batılı yaşam tarzı ve reklamlar sokakta karşılaştığımız gençlerin ilham kaynağıydı. Kadınlar kuşkusuz batılı yaşam biçiminden en çok etkilenenlerdi. Bunları mesela o çarşaflı hanımlar bunları giyiyorlar. Evet giyiyorlar tabii. Nerede giyiyorlar evde mi? Bunlar. Meclisten. Bu meclis... To, düğünde. Ay, evet. Peki düğünde. bunları mesela şeyde mi bu? Um, yani gece elbisesi gece gibi elbisesi. değil mi? Evet, gece elbisesi. Evet. Yani şey değil. Ee, bu arkası düğünde. da bu. Düğünde. Ha düğünde. Evet, düğünde. Ama o zaman bütün e, e, içi görünüyor. Görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Mitra ile sohbetimiz Sanaz ve Stare'ye anlattığımda gülmüşlerdi. Bazı elbiseler gördüm bugün, öylesine açık, öyle dekolteydiler ki benim diyen giyemez. Bunları kimler giyiyor? Galiba İranlı kadınlar modayı çok yakından takip ediyorlar ve açık giysilere düşkünler. Çoğu Orta Doğu kültüründe olduğu gibi onlar da renklerden, dekolteden hoşlanıyorlar. Hasan Abbasi başka türlü yorumlamıştı. Derliyle in eh. burası açık bir toplum. Para kazanan kazanabiliyor. İsteyen istediği gibi yaşıyor. Dini bir toplumuz ama Modern bir yaşantımız var ve kabul etmek gerekir ki günlük yaşantıda ve ekonomide de Amerika'nın etkisi var. Liberal ekonomi mi? Liberal ekonomi. Şimdi Ahmedi Nejat hükümeti adalet paylaşımı uygulamasıyla 16 yıldır uygulanmakta olan liberal ekonomiyi değiştirmeye çalışıyor. Mesela kamu kuruluşlarının hisselerini halka dağıtıyor. önlemlere rağmen zengin fakir uçurumu İran'ı sarsıyor. Sokakta konuştuğumuz herkes geçim sıkıntısından dem vuruyor. Tahran Pazarı önünde bir genç hanımı durduruyoruz. Ona hayallerini soruyoruz. Sıkıntısız yaşam diyor. Ne kadar rahat yaşanır Tahran'da? Ayda 200-250 tümenle rahat yaşayabilirsiniz. Profesör Abbasi ile İran'a liberal ekonominin getirdiklerini tartışıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti İslam ekonomisini hayata geçirmek için yola çıktı diyor. Çünkü iki tip ekonomide, sosyalist ekonomide, liberal ekonomide insana esas alır. Ama İslam ekonomisi bunlardan çok daha farklıdır. 29 yıldır uygulanmaya çalışılmaktadır. İslam adalet sistemi ise ki ben öyle bilirim. O, İran'da adalet yok, bu nasıl iş? Ne yazık ki 29 yıldır adaleti uygulayamadılar. Bakın İslam'da beş temel esas vardır. Dini siyaset, ekonomi, kültür, sosyal hayat ve güvenlik. Dini çerçevede bunların yapılması gerekiyordu, yapılamadı. Neden yapılmadı onu merak ediyorum. İran'a her gelişimde aynı otelde kaldığımdan ve tüm garsonlar Azeri Türk olduğundan her günün sonunda onlarla dertleşiyorum. Sokakta gördüklerimi anlatıp nasıl yaşadıklarını soruyorum. Sabah kaçta gelirse? Sab Saat 7'den geliyoruz, çalışıyoruz. Saat 3 Ekim'in. 3 Ekim'in çalışıyoruz, biz ayda 200 dolar alıyoruz. Ondan çok çalışıyoruz. Her 8 saatimizde biz... Altı ee, tane dolar alıyor. Tahran'da haftada yedi gün çalışan bir garson 200-300 dolar gibi bir para kazanıyor. Genellikle mesaiye kalarak ailenin geçimi çıkarılabiliyor. Tahran'da ev kiraları çok yüksek olduğundan çoğu şehir dışında yaşıyor. Sabah beşte kalkıp iki saatlik bir yolculuktan sonra işe varıyor. Hiç tatil yok mu bir gün mesela tatil? Ee, tatil otelde misafir az olsa tatil olur. Olmazsa olmalı. Olmaz yani o zaman her hafta, bütün her gün. Ha, ha, yedi günü yetişinde çalışarak. Çalışıyorsun. E 200 iki yüz dolar yetiyor mu peki? Yok. yetmiyor Evet, bir az aileye yetişmek için, daha başka bir şey. Yani çünkü kira veriyorsun. Ha, kira, ev kirası var, maşın kirası vardı da, bu şeyler var mı? Yani o bütün dünyada böyle hani, üst tarafta birileri çok zengin, altta birileri çok e, zor şartta yaşıyor. Hı -hı. Yani o zaman niye adalet olmuyor, niye adil değil? Onu gelecek büyükler, hükümetler, büyükler, büyükler hızır, biliyor he. onu. Bu fikirde fışır Ben de büyüklere soruyordum. Bu karıgara. Bu durumun birkaç sebebi var. Birincisi ülke nüfusu iki kat arttı. Şu anda 70 milyonluk nüfusumuz var. Bu nüfusa 28 yıldır ambargo uygulanıyor. Ekonomik ambargolar ve yaptırımlar var. Bunlar İran ekonomisine ağır yükler getiriyor. Bir başka sorun yabancı ülkelerden gelen mallar yüzünden küçük sanayinin yok olması. ...bunlar toplumun belli bir kesimini hiç etkilememişti. Onlar servetlerini arttırabilmişlerdi. Toplumda yüksek gelir seviyesinde olanlar... ...canlarının istediği her şekilde, her yerde yaşayabilirler. Dünyanın dört bir yanında bulabilirsiniz onları. Malum, para size belli kapıları açar. Maalesef o kapılar herkese açılmıyor. Bunu kendi başınıza başarmanız da biraz zor. Sence buradaki temel sorunlar neler? Benim için çok bir sorun yok. Zengin bir aileden geliyorum. Parayla ilgili bir sorunum yok. Ülke dışına çıkabiliyorum, eğlenebiliyorum. istediğim yere gidebilirim. Buranın koyduğu kurallara uyarım. Benim için sınırlamalar o kadar büyük bir sorun yaratmıyorlar. Ekonominin dengesizliği 1990'ların başında yeni bir biçim aldı. Kadınları ve öğrencilerin başını çektiği reformist hareket amacına ulaşmıştı. O dönemde Batı basınında İran için umutlar arttı başlıkları atıldı. İran'da yenilikçi hükümetler kültürel reformlara yer vereceklerdi. Yabancı sermayeyi teşvik eden yeni liberal politikalar hayata geçiyor, sanayi özelleştiriliyordu. Devrimden sonra ilk kez özel bankaların kurulmasına izin verildi ve devlet şirketlerinin satılmasını kolaylaştırmak için İran borsası yeniden devreye girdi. Bu ekonomik program adaletsizliği artıracak, yoksulluk ve işsizlik daha da yayılacaktı. Toplumda tüketim kültürü hiç olmadığı kadar hız almıştı. Hicaplı hanımların en çok kullandığı tüketim maddesi makyaj malzemeleri, satış rekorları kıracaktı. Hemen hemen tümü batı markasıydı ve bu ürünlerin büyük bir yüzdesi Yahudi sermayesinin malıydı. Ay. İranlı kadınlar çok güzel süsleniyor ama değil mi? Seviyor ya yani süslenmeyi, makyajı. Evet çok. <gülüyor> <gülüyor> yani bakıyorum o kadar güzel kaşlar, gözler falan. Yani hakikaten insanlar güzel süsleniyor. Ay. Ee, ama pahalı bir iş işlemek değil mi? Evet, yani... pahalıydı çok. Hı -hı. Yumuşak işgal yavaşça İran'ın kalbine gidiyordu. İktisat öğrencisi Suzan gibi gençlerin büyük bir kısmı batıya özeniyordu. Ne ne? Nereye mesela? İsveç veya İtalya. Ve bir başkası. O henüz lisede. Okulu bitirir bitirmez yurt dışına gidecek. Televizyonlarda gördüğü hayal dünyasından içeri girecek. Liberal ekonomi sadece tüketimi arttırmakla kalmıyor. Aynı zamanda Batı yanlısı bir muhalefetin ülkeye girişine yol açıyordu. İran İslam Cumhuriyeti sözcüsü Hüseyni çeşitli sivil toplum örgütlerinin Batı ile ilişkilerini anlatıyordu. Ben muhtacığım ki derhamin ki bir... Batılı ülkelerin görevlileri bu işlere meilli kimselere projeler teklif ediyorlar. İşbirlikçileri o ülkelerin siyasi ve kültürel hayatına nüfuz ediyor. Halkla hükümet arasında çatlaklar oluşturmayı hedefliyorlar. Kendi denetimlerinde bir hükümet için ön şartları hazırlıyorlar, içerden satın aldıkları kimseler batılı ülkelere davet edilip eğitiliyorlar ve kendi ülkelerine dönünce muhalefet dalgası oluşturmak için çalışmalara başlıyorlar. Çeşitli ülkelerde hükümetleri deviren, rejimleri değiştiren Açık Toplum Enstitüsü İran'da gizli de olsa faaliyette bulunuyordu. Hasan Abbasi ünlü para spekülatörü ve Açık Toplum Enstitüsü'nün mimarı George Soros'tan söz etmişti. Soros'un ve benzerlerinin faaliyetleri gizli faaliyetlerdir. Sivil toplum kuruluşlarının arkasına saklanırlar. Açık toplum adı altında faaliyette bulunurlar. Genel olarak medya mensuplarını kullanırlar. Öğrenciler, kadınlar, işçiler ve etnik gruplar içinde faaliyete ağırlık veriyorlar etnik grupları özellikle Azerileri, Arapları ve belircileri ayaklandırmaya çalışıyorlar. yayın yapan el alem televizyonundan dini de bu konuya değinmişti. Amerika bölgede din, etnik, kimlik ve politik grupları kullanarak İran'ı bölmeye çalışıyor. Mesela Kuzistan bölgesindeki Arap muhalefet grubu 8 yıldır Amerikan örgütlerince finanse ediliyor. İranda Azeriler, Türkmenler, Bahtiyari, Kaşkaylar gibi Türkçe konuşan 25 milyon insan yaşıyordu. Ve bunlar en büyük çoğunluk olan Azerilerin önderliğinde ayaklandırılabilirlerdi. Her ülkede olduğu gibi İran'da da etnik grupları kışkırtmaya çalışan dış güçler var. İran'da muhtelif kavimler yıllardır. Asırlardır birlikte yaşadılar. Devrimden önce bazı bölgelerde düşmanlarımızın tahrikleriyle bazı küçük çaplı çalışmalar olmuştur. Ama 8 yıl süren Irak Savaşı'nda ülkenin tüm unsurları cephelerde birlikte savaştılar. Düşmanlarımız Belüçileri, Türkmenleri, Kürtleri ve Arapları kışkırtmak ve İran'ı 5 parçaya bölmek istediler. Ama başarılı olamadılar. İran'da uzun zamandır federe bir İran devleti propagandası gündemdeydi. Çoğu Amerika'da yaşayan muhalif liderler İran'ın tek kurtuluşunun bir Amerikan müdahalesi olacağını bile dile getirmişlerdi. İşin aslı gerek ekonomik gerekse sosyal ve siyasal şartlar Amerikan politikalarının ekmeğine yağ sürüyordu. İran nüfusunun üçte birini Azeri Türkler oluşturuyordu. İran'ın üniversitelerinde... Kürt dili ve edebiyatı dersleri okutulurken Türkoloji bölümlerine yer verilmiyordu. Rahatsızlıkları iyi değerlendiren dış istihbarat birimleri uzun yıllar sıkıntılı etnik gruplar üzerinde çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaların özetini gelin Sunday Times'dan okuyalım. Sunday Times gazetesi Amerikan istihbarat örgütü CIA'nın ...Azerbaycan Türklerini ve Kürt muhalif grupları birbirine ve hükümete karşı aynı anda desteklediğini yazmıştı. İran yönetiminin azınlık haklarına ve kültürlerine baskı uyguladığını belirten gazetede şu satırlar yer almıştı. Washington, diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalacağını varsayarak... ...CIA vasıtasıyla İran'daki etnik azınlık grupları arasındaki muhalefet ministerine yardım ediyor... Ayrılıkçı hedeflere yönelik maddi kaynaklar doğrudan CIA'nın örtülü ödeneğinden geliyor. Sunday Times iddiaların kaynağı olarak eski bir üst düzey CIA yetkilisinde işaret etmişti. Artık Washington İran'daki muhalif grupların temsilcilerini sık sık ağırlayacaktı. Muhalif liderler Tahran rejiminin devrilmesi için Amerika ve Batı'nın yardımını istiyorlardı. ...Amerikan Kongresi, Kürt, Azeri, Arap ve Belüci muhalif grupların temsilcilerini ağırlamaktaydı. Tüm bu tehditlere karşı İran geniş bir yelpazede ittifaklara ağırlık veriyor. Bir yandan Asya'nın Devler Ligi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmeye hazırlanıyor. Çin ve Rusya ile anlaşmalara imza atıyor... Afrika'da yandaşlar buluyor ve Venezuela gibi sosyalist ülkelerle aynı cephede yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti Sözcüsü Hüseyin'i tehdit altındaki ülkeler için... Bölgesel ittifaklar en önemli silahtır diyor. Bu bölgede yer alan ülkeler ve öncelikle de komşu ülkeler arasındaki ilişkiler güçlendirilmelidir. Bölge ülkeleri arasında ekonomik teşkilatlar oluşturulmalı, Şangay İşbirliği Örgütü benzeri oluşumlara gidilmelidir. Bu ülkeler potansiyellerini ve güçlerini bir araya getirirlerse bölgede istikrar, barış ve kalkınma sağlanır. Söz ettiği ittifak bir zamanlar Sadabat Paktı adı altında gerçekleşmişti. 1920'lerde İran ve Türkiye için bağımsızlığı kazanmak temel hedefti ve her iki ülkenin ortak düşmanı İngiltere idi. 1937'de Atatürk'ün önderliğinde Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın oluşturduğu Sadabat Paktı'nı Tahran'da imzalayacaktı. Bölgenin en önemli dört ülkesi işbirliği içinde güvenliklerini sağlayacaklardı. Hüseyin'i iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlığa değinmişti. İran İran'la Türkiye'nin siyasetleri birbirine yakın siyasetlerdir. Daha çok komşuluk ve dostluk ilişkileri üzerine kurulmuştur. İran-İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin tarihi Amerika'nın tarihinden çok daha eskidir. İran bir yandan uzun yıllardır Batı tehdidi altında. En az beş parçaya bölünmesinin planlandığı Pentagon raporlarıyla ortada. Diğer yandan Batı'ya karşı olmasına rağmen Batılı ekonomik politikaların uygulayıcısı. İran halkı bir yandan ekonomik zorluklarla, diğer yandan rejimin farklılığıyla halleşiyor. Tarihin bir tünelinden daha geçmeye çalışıyor. Bin yıllık sınırdaşımız İran, kendisine karşı oynanan mezhepsel ve etnik kartlara karşı... Bölgesel işbirliğinin önemini vurguluyor. Geçen yüzyılın başındaki gibi iki ülkenin işbirliği dev oyunları ters yüz edebilir diyor. Bölge tarihin bir tünelinden daha geçerken İran'ı karşımıza almak kimin işine yarar diye düşünmeliyiz. Ve sonuçlarını iyi hesap etmeliyiz. Eğer başkalarının kanatları üzerine oturmamışsak doğru sonuçlara varabiliriz. 25 Şubat'ta Moskova'da buluşmak dileğiyle iyi geceler efendim.